Orada bir delik açmaya güçleri yetmedi. Zülkarneyn, bu Rabbimden bir rahmettir, bir lütuftur, dedi. Rabbimin tayin ettiği vakit gelince, bunu yerle bir eder. Rabbimin vaadi mutlaka gerçekleşir. O gün, yani kıyamet günü, onlar deniz dalgaları gibi birbirine çarparak çalkalanırlar. Sûra da üfürülür. İnsanların hepsini bir araya toplarız.